23 Eylül 2017, Bursa, Arifane İlim Derneği. Euzu billahi minash-shaytanir rajiim. Bismillahi r-Rahmani r asr Inna al-insan lafi husr. amenu ve amelus salihati ve tevasou bil-hakki ve tevasou bil-sabr. Sadaqallahulazim. Alhamdulillahi Elhamdülillahi rabbil alemin Evet, tedbiratı ilahiyeni bu hafta kaldığımız yerden kitapta birinci bölüm kısmında evet, geçen haftaki konunun devamı onlar üzerine konulmuş terimlerin ibareleri konusuna devam ediyoruz iki kez tekrar olmaması adına burada bu elimizde bulunan kitapta biliyorsunuz demiştik e, Avni Konuk önce bu tevrat ilahiyeyi hem e, çevirmiş ve daha sonra da şerh etmiş. Önce çevirisi var İbn Arabi Hazretlerinin eserinden çeviri kısmı. Daha sonra da aynı kısmı tekrar ederek ve şerh ederek devam ediyor. Tekrar olmasın zamandan tasarruf olması adına şeyi geçiyorum. Şerh kısmına geçiyorum. Şerhte de çünkü çevirisini aynısını tekrar ediyorum. Açarak geliyor. o şekilde devam ediyorum. Tahkik ehlinden bazıları bu ilk mevcuda ilk muallim tabir etti. Evet geçen haftadan hatırlayalım mevcuda çıkan ilk şey Allahu Teala'nın yarattığı ilk şey biz buna farklı vecihlerden farklı isimlerle anılıyor demiştik. Tasavvuf ehli farklı isimlerle anılıyor demiştik. Bunlara işte ilk muallim hakikat-ı muhammediye nur-u muhammediye ve işte bunların isimlerini şimdi tek tek konu konu hangi isimler verildiğini anlatacak burada. Bu bölümde de ilk muallim diye tabir edililiyor o ilk yaratılan şeye ilk muallim. Ve ona ilk muallim diyenlerin izahı şudur ki. Bu tahkik ehlinin indinde o ilk mevcudun halifeliği tahakkuk etti. Ve onun ilahi emanetin yani ilahi nefsi vasıfların yüklenicisi olduğu anlaşıldı. Yani Allahu Teala kendindeki bu esmaları bu halifeye yükledi. Hani dedi ya yeryüzünde bir halife yaratacağım diye Adem'i, Adem, Adem Aleyhisselam'ın yarattığında onun e, nezdinde, onun sürgünden yeryüzünde gelecek olan halifelerde sırası geldiğinde gelecek şekilde bu mahiyette yaratılmış oldu. Bunun ilk yaratılışı ise dedik, hakikati Muhammediye, nuru Muhammed Muhammediye diyoruz. Esas halife odur. Nur-u Muhammediye olması cihetiyle gerçek manadaki halife Resulullah Efendimizin. Evet, burada ilahi nefsi vasıfların yükencisi olduğu anlaşılır. Yani Allahu Teala tüm ilahi nefsi vasıflarını bu halifeye yükledi. Çünkü onun işitmesi ve görmesi Hakk'ın işitmesi ve görmesi ve onun ilmi ve iradesi Hakk'ın ilmi ve iradesidir. Nitekim yukarıdaki şerhlerde izah edildi. Ve bu halifenin en küçük alemden olan nispeti en büyük alemden olan Adem'e nispetidir. Yani en büyük alemden açığa çıkan Adem bu en büyük aleme nispetle ne halde ise en küçük Adem olan insan cinsinden açığa çıkan halife ve insanı Kamil de bu en küçük aleme nispetle o haldedir. Çünkü Ademsiz alem silinmemiş bir ayna mesabesindedir. Evet, ademsiz alem silinmemiş ayna. Ayna silinince ne olur? Şekli düzgün olarak yansıtmaz. Ancak aynanın parlatılması lazım, cilalanması lazım ki karşısına gelen cismi aynı görüntüsünü yansıtabilsin. Dolayısıyla, e, dedik yaratılışta Allahu Teala yaratmayı 6 günde tamamladı. 6. günü Adem'i yarattı, halk etti ve Adem'in yaratılmasıyla alem kemalatını bulmuş oldu bu manada ademsiz alem eğer adem aleyhisselam yaratılmamış olsaydı bu alemin silinmemiş bir ayna olacaktı ki o zaman orada hakkın yansıması zuhur edemeyecekti o alemde ancak en kamil hakkın e, zuhuru yansıması ademde oluyor ve aynı şekilde insanı kamilsiz insaniyet dahi öylece paslı bir ayna mesabesindedir Zaten insan-ı kamil Muhittin ne dedi? Ee, alemde insan-ı kamil Alemin direği mesabesindedir. İnsan-ı kamil olmazsa bu alemden O direk nasıl ki çökerse Bina yıkılır. Dolayısıyla Bu alemde her cümers olur. Kıyametin kopuşu işte bundan olacak. Yani en son insan-ı kamil O zamanın kutbu Gavs'ı dediğimiz zatın e, Vefatıyla birlikte En son insan-ı Yeryüzünden kalkmasıyla direk için ortadan bu alem çökecek. Allahu Teala planeti koparacak ondan sonra. Ne zaman ki en büyük alem bütün müstemiliyatıyla halk edildi, bunların fertleri arasında isimlere ait toplayıcılığı taşıyan ve bütün ilahi isimlerin eserlerini kendi nefsinde müşahede edebilecek bir fert yok idi. Mesela melekler hakkında Tahrim suresi 6. ayette Allah'a asi olmazlar ve emrolundukları şeyi yaparlar. Buyuruluşu yönüyle onlarda ilahi emre muhalefet mümkün değildir. Melekler Allahu u Teala ne emrederse harfiye o emri yerine getirirler. Ve muhalefet ve isyan olmayınca tabii ki gaffar ve gafur isimlerinin tecelli mahalli olamazlar. Tabi gaffar e, gafur isimlerinin tecelli mahalli olabilmek için bir günah açığa çıkması lazım. Günah da kimden açığa çıkıyor? İnsanlardan açığa çıkıyor. İnsan günah işliyor. Ondan sonra Allahu Teala'ya yalvarıyor. Tövbe istiğfar ediyor ki Allahu u Teala da o gaffar ve gafur isimlerini tecelli ettirerek o kulunu bağışlamış oluyor. E, meleklerde böyle bir şey söz konusu değil. Meleklerde günah yok zaten. O zaman bu isimler atıl durumda kalacaktı. Eğer insan bu alemde yaratılmasaydı. Çünkü bu Gaffar ve Gafur ismini niye karşı kullansın Allah-u Teala tecellisin? Günah işleyen bir kul olmayınca. Sadece bu alemde melek olursa. Ve iblis ve şeytanlar celali isimlerin görünme yerleri olduklarından cemali isimlerin tecelli mahalli değildirler. Aynı cihetten bu sefer iblisi ele alıyor yani şeytanı. Burada da cemali isimlerin tecelli mahallidir. Mudil saktıran isminin tecelli mahallidir şeytan. Dolayısıyla o cemali isimlerin Mahalli olamaz Onların zuhur ettiği yer olamayacak şeytan Sadece şeytan da olsaydı, melekle şeytan olsaydı Bu alemde Ve aynı şekilde Madenler ve bitkiler ve hayvanların Taayyünleri birçok ilahi isimlerin Kendilerinde eserlerinin Ortaya çıkmasına müsait olmadığından Onlar da bu isimlerin Tecellisi mahalli değildirler Onlarda da sınırlı isimler tecelli ediyor Madenlerde veya bitkilerde ancak Adem bu toplayıcılığa sahip olarak açığa çıkarıldı. Bütün bu isimleri cemeden toplayan ancak Adem oldu. Nitekim Adem hakkında Hak Teala Bakara suresi 31 Adem'e isimlerin hepsini öğretti buyurur. Adem'e isimlerin hepsini öğretti den kasıp hepsini yükledi. Anlamı da çıkmakta burada. Ne zaman ki en büyük alemden Adem'i fertler ortaya çıktı bu fertlerden herhangi biri kamil olmadıkça bu ilahi isimleri kendi nefsinde müşahede edip haber veremedi. Bundan dolayı isimleri öğrenme hususunda Adem aleme göre nasıl ise, ademiyete göre de insanı kamil böyledir. Nasıl ki Adem isimleri öğrenme hususunda aleme göre derecesi nasıl yüksekse, işte ademiyete göre de, yani insanlığın geneline göre de insan-ı kamilin mesabesi böyledir işte. Ve bilinmelidir ki Hak Teala meleklere hitaben, bakara 30, ben arzda halife halk edeceğim. Buyurduğu vakit melekler, Ya Rab sen yeryüzünde fesat eden ve kan döken kimseyi halife yapar mısın? Oysa biz seni teşbih ve takdis ediyoruz. Dediler. Hak Teala ben sizin bilmediğinizi bilirim buyurdu. Bahse konu ayette. Ve daha sonra melekleri davalarında delil göstererek susturmak için Bakara 31 Ey melekler davanızda sadık iseniz şu isimleri haber veririz buyurdu. Onlar da biz mazhar olduğumuz sübbuh ve kutluz isimlerinin gereklerini biliriz ve senin bize öğrettiğin bunlardır biz ancak bunları biliriz dediler. Bize ne öğrettiysen biz ancak onları biliriz. Öğretmediğim bir şeyi bilemeyiz. Daha sonra Hak Teala Adem'e Bakara 33 Ey Adem onlara isimleri sen beyan et buyurdu. Ve Adem onları beyan etti. Bundan dolayı melekler o isimleri kendi nefislerinde müşahede etmekle değil Adem'in kendi nefsinde müşahadesi üzerine olan beyanı ile öğrendiler. Bundan dolayı onların isimlere olan ilimleri bizzat hakikatlerini yaşayıp idrak ederek ve müşahadeli olarak değil işitsel oldu. Melekler işitsel olarak bunları öğrendiler. Ama Adem aleyhisselama şimdi açıklayacak bunu. Ve bu halde de Adem onların muallimi oldu. Yani öğret öğreticisi olmuş oldu. Ve Hak Teala meleklere, muallimleri olan Adem'e secde etmek ile emretti. Bu secde etme, ibadet secde etmesi değil. İnsanların Kabe'ye secde etmesi gibi emir secde etmesidir. Ve Adem'i şereflendirmek ve üstün kılmaktır. Yani bizim namazda kıldığımız, namaz kılarken yaptığımız secdedeki secde mahiyetinde değil buradaki secde. Yani üstünlüğünü kabul etmek. Adem'i kendilerinin bilmediği şeyleri bildiğine kabul edip, ikrar edip onun üstünlüğünü kabul etmek secdesidir diyor. Yusuf Gibi, evet aynen o şekilde de örnekleme verebiliriz. Buradaki yani buradaki kastedilen secde bu mahiyette. Çünkü hani iblis de aynı secdeye muhatap olmuştu hatırlayın. Ama o şey yaptı e, gurur yaptı kendisini üstün gördü. Çünkü ben ateş unsurundan yaratıldım. O toprak unsurundan yaratıldı dedi. Ben ondan daha üstünüm dedi. Buradaki secdeden kasıt bu. Burada e, yeri gelmişken ifade edelim. Yine secdeye muhatap olan melekler de belli bir sınıftaki melekler. Yani bütün Allahu Teala'nın alemde yaratmış olduğu tüm melekler secdeye muhatap değil. Bunu da net bir şekilde beyan edelim. Çünkü mukarribun denilen o e, Allah'ın alemden dahi haberi olmayan yaratılmıştan dahi haberi olmayan ancak Allah'ı tesbih ve takdis ile görevli olarak yaratılmış bazı melekleri var ki allah Teala'nın bunların Adem'den haberi yok alemden de haberi yok Tabii ki o melekler bu secde ile emrolunmadı bu secde ile emrolunan melekler ayrı bir sınıf melekler bunu da bu şekilde ifade etmiş olduk ancak hakka tahsis edilmiş olan İbadet secde etmesini onun dışında bir şeye kapsam etmekten gerek melekler ve gerek biz insanlar Allah'a sığınırız. Ve ben Hakk'a kimseyi ortak koşmam. Yani nasıl ki biz Allah'a secde ediyoruz bu manada secde değildi meleklerin Adem'e etmesi emredilen secde bu manada değildi. Bunu anlayın diyor. Bilinsin ki secde mutlaka alnını yere koymak değildir. Meleklerin secdesi Adem'e boyun eğmelerinden ve itaatkar olmalarından ibarettir. Ve bu husustaki izahlar fakir tarafından füsüs Hikem'e yazılan şerhin mukaddemisinde ve Adem faslı ile İsa faslında beyan edilmiş olduğundan burada tekrarından kaçınıldı. Şimdi bu insani alemde secde etmenin nefsi değil secde etmenin semeresi mevcuttur. Yani şerefi ve fazileti sabit olan kimseye karşı secde etmek caiz değildir. Belki o kimseye karşı secde etmenin semeresi olan tevazu ve alçak gönüllülükte bulunmak ve onun kendisinden ileride bulunduğu ve kendisinin ondan daha aciz olduğunu kabul etmek ve onun şerefini ve önde oluşunu ispat eylemek lazımdır. Ve bunlar insanın güzel ahlakından ve övülmüş sıfatlarındandır. Ve bunların aksi olan dik başlılık ve bencillik ve fazilet erbabı hor görmek zemmedilmiş ahlaktan ve şeytani sıfatlardandır. Nitekim iblis üstünlüğü sabit olan Adem'e secde etmedi ve boyun eğmedi ve indi ilahide kovulmuş ve lanetlenmiş oldu. Ve Adem kendisinden ortaya çıkan bu secde etme semeresi sebebiyle uluviye dergahının makbulü oldu. Şimdi halifenin makamı meleklere öğretim makamı olduğu için onlardan daha layık ve daha şereflidir. Evet şimdi halifenin makamı, Adem'in makamı meleklere öğretim makamı, muallimlik olduğu için dolayısıyla onlardan daha layık ve daha şereflidir. Ve halifenin bu makamda sabitliği ve vücudu Hak Teala'nın iradesiyledir ve onun iradesinin sabitliğine Kur'an-ı Kerim'den kesin delil istersen Ali İmran 74'te Allah Teala rahmetini kullarından dilediğine tahsis eder. şerefli sözüdür Bu beyanlarımızda seçkinlere mahsus bir sır vardır ve o sır da budur ki isimlerin söylenmesi esnasında acaba o halife isimlendirenleri gördü mü yoksa görmedi mi? Ademe tüm isimler öğretildi ya, verildi ya. Acaba bu halife o isimlendirilenleri gördü mü, görmedi mi? Isim olarak mı öğretildi, gösterilerek mi öğretildi? Şu var mı? Evet, şimdi onu izah edecek. Isimlendirilen görülmeksizin isim verilmesi nasıl doğru olur? Yani haktâla Ademe, ey Adem, onlara şu isimleri haber ver. Buyurduğu ve Adem de isimlerden haber verdiği vakit o isimlerin sahipleri olan görünme yerlerini gördü mü, yoksa görmedi mi? Eğer Adem isim sahiplerini görmemiş ise bunları nasıl beyan etti? Çünkü mesela kitap ve kalem ve hokka isimleri birer surete işaret olarak konulmuştur. Bu suretler görülmeyince şu kitaptır, bu kalemdir, o hokkadır demek nasıl doğru olur? Olmaz tabii kitabı, kalemi, hokkayı alıp tanıtacaksın, göstereceksin ki insan bilsin değil mi? İşte burası tetkik ve tefekkür edilecek bir yerdir. Ve secde etmenin sırrı da... Burasıdır, buradadır. Ve bu sırrın izahı burada uzayacağından mümkün değildir. Biz bu hakikatleri ve marifetleri Matali'ul Envaril İlahiye ismindeki kitabımızda anlattık. Adem'in isimlendirilenleri yani isim sahipleri olan görünme yerlerine ve suretleri görüp görmediğine gelince Barit-i Ala Hazretleri bu görme hususuna bir esma-i Haülâ'yı yani bunları isimleriyle Bakara 31'de geçtiği gibi sözünde işaret buyurur. Çünkü haüla yani bunlar da ha bu yanına dikkat çekme ve üla uzağa işaret içindir. Şimdi bu makamda her ne kadar işaret uzaklığın sebebini ve illetin aynını ortaya çıkararak gerçekleşti ise de esasen işaret mutlaka hazır olur. Çünkü gerek yakın ve gerek uzak olsun hazır olmayan şey hakkında şu veya bu tabiri kullanılmaz. İlletin aynının ortaya çıkarılması burada melekler tarafından Adem'in halifeliğine gerçekleşen itiraz üzerine onların acizliklerinin ortaya çıkarılmasıdır. Çünkü Hak Teala Hazretlerinin bu makamda yüce iradesi şu isimler hitabı ile o makamda gören ile görmeyene ayırmak ve görenin üstünlüğünü ve görmeyenin acizini ortaya çıkarmak ve ispat idi. İşte bu hakikate dayanarak biz deriz ki Halife o isimlendirilenleri bir suret türü üzerine görerek isimlerini söyledi Ve onları kendi nefsinde hüviyeti yönünden müşahede etti Çünkü yukarıdaki şerhlerde izah edildiği üzere külli ruh mertebesi Mutlak vücudun tenezzüle ait mertebelerinden bir mertebedir Bundan dolayı ilim mertebesinde sabit olan bütün ilahi isimsel suretler Yani sabit ayınlar bu mertebeye bütünüyle tab edilmiştir. Nitekim Hazreti Mevlana Celaleddin'in Rumi, Kuddüs-i -e Sami Efendimiz Mesnevi şeriflerinde bu hakikate işaret olarak buyururlar ki, tercümesi şöyledir, o hayaller ki evliyanın tuzağıdır. Hüda bostanı ay yüzlülerin yansımasıdır. Hüda bostanından kasıt hüda ilmidir. Ve onun ay yüzlülerinden kasıt ilahi isimlerin gölgeleri olan sabit aynılardır. Ki, Bunlar kapsadığı mertebeye, mertebe beyanına sığmayan Muhammedi varislerin yüce kalplerine ilmi ve hayali suretlerde tamamıyla yansır. Ve onlar bu müşahedelerinden haber verirler. İşte seçkinlerin seçkinliğin özü olan Evliya Allah'ın bu müşahedeleri hüviyetleri yönünden gerçekleşir ve halifenin müşahadesi de bu şekilde olmuştur. Bundan dolayı Hak Teala bu halifeyi alemin sırlarının toplanma yeri ve onun küçük nüshası ve toplayıcı fihristi ve onun faydaları için kılmıştır. Ve onun aleme olan faydaları bu kitabın başlarında izah edildi. Ve biz Adem olduğumuz yönle haülai sözündeki işaret altına dahiliz. Ve bu kitaptaki maksat ve gaye de bunları beyandan ibarettir. Ve Hakk'a ulaşmış olanlardan bazıları o halifeye hakkın veya hakkiyetin aynası dediler. Hakkın aynası ya da hakkiyetin aynası dediler halifeye. Çünkü Hak Teala Hazretleri onun hakkında Bakara 30 muhakkak ben yeryüzünde halife kılacağım buyurmuştur. Ve halife kendisini halife kılanın en mükemmel görünme yeridir. Halife kendisini halife kılanın en mükemmel görünme yeridir. Örneğin ''Herhangi bir ilmin öğretmeni talebeye öğretmesi için yerine bir kimseyi halifesi olarak tayin etse, o halife mutlaka o öğretmenin ilmini taşıması lazımdır.'' Halife olması için aynı o bilgiye sahip olması lazım, ilmini taşıması lazım. ''Olmazsa talebeye ders okutamaz. Bundan dolayı öğretmenin onu halife yapması ve onun da halifeliği geçerli olamaz.'' Ve bu ulaşmış ve bu ulaşmış olanların ona hak aynası ve hakkiyet aynası tabirini yüklemelerinin sebebi budur ki bu ulaşmış olanlar o halifeyi hakikatlerin ve ilahi ilimlerin ve rabbani olan hikmetlerin tecelli mahalli gördüler. Bundan dolayı o Allah toplayıcı isminin görünme yeri olduğundan hak aynasıdır. Ve mutlak vücudun bütün sıfatlarıyla beraber gayrılık elbisesiyle külli ruh mertebesine tenezzülü dolayısıyla sabit olan bu ilk mevcut hakkiyet aynasıdır evet hakkın aynası olmuş oldu bu ilk mevcut ney? işte halife ney? hakikati muammediye şimdi madem ki bu halife vücut dairesine dahildir salt yokluktan ibaret olan batılın ona yolu yoktur çünkü vücut hak ve yokluk batıldır ve hak ile batıl birbirinin zıddı olduğundan ebedi olarak bir araya gelemezler. Ve salt yokluk karanlıksal vehmedilmiş bir mana olduğundan onda ne tecelli ve ne de keşif sabit olmaz. Yoklukta böyle bir şey olmaz. Evet. Salt, yok, salt yoklukta. Çünkü zuhur ve açıklık ancak varlık içinde olur. Yoktan hiçbir şey çıkmaz. Şimdi madem ki yoktan bir şey çıkmıyor Gerek melekut aleminde Ve gerek mülk aleminde açığa çıkan Her bir şey Hak olur Soru Bu durumda şöyle bir soru sorulabilir Alemde nefis ve şeytan gibi Şeriat hükümlerine göre Ve vehmi vücutlar gibi aklen batım olan şeyler vardır Açığa çıkan Her bir şey nasıl hak olur Evet Alemde nefis var şeytan var şiria hükümlerine göre ve vehmi vücutlar olmadığı halde vehmedilmiş varsayılmış aklen batıl olan şeyler vardır peki açığa çıkan her bir şey nasıl olur da hak olur cevap bu şeylerin batıl oluşu itibari işlerdendir evet burası mühim bir yer bakın bu konuyu kavramak ve bu meseleye bakış açımızda bir yapı taşı oluşturuyor bu şeylerin batıl oluşu itibari işlerdendir her birerleri izafi olarak batıldır. Hakiki batıl değillerdir. Ve hakka göre hikmet ve şeriat hükümlerine ve akla göre ve bize göre batıldır. Bakın bir şey şeriata göre batıl olabilir. Akla göre batıl olabilir. Hakikatte batıl değildir onlar. Şeriat öyle nitelediği için batıldır. Devam ediyor şimdi izahat daha iyi anlayacağız. Bundan dolayı hakikatte batıl yoktur. Hep haktır bizim murat ettiğimiz şeyi apaçık ortaya koyan delillere karşı çıkan bu gibi şüphelerin getirilmesi vardır. Yani biz deliller getirmekle vücutta açığa çıkan her şey haktır dedik. Açığa çıkan her şey haktır dedik. Bu deliller her şeyin hak olduğunu izah etti. Fakat bu delillere karşı çıkarak birisi çıkıp yukarıda anlatılan soruyu sorar ve mesela ilave olarak der ki bu alemde köpek ve domuz gibi ve pislik gibi fena tabiatlı şeyler vardır. Bunlara da mı hak diyelim? Diyebilir. Bu sorularıyla delillere karşı gelen şüpheler ortaya koyar. Oysa bu sorular hakikate vakıf olmamaktan kaynaklanır. Evet. Çünkü vücutta kötü oluş ve iyi oluş itibari ve göreceli işlerdendir. Burayı iyi anlayalım. Bize iyiyi, kötüyü, güzeli, çirkini anlatan, ifade eden, ayrımını yapan nedir? Şeriattır. Şeriat böyle emrettiği için, Allahu Teala koyduğu şeriatıyla böyle emrettiği için biz güzel, çirkin, haram, helal diye ayrım yapıyoruz. Sureti olarak. Allah'ın ayrımına göre ona e, bağlılığımızı göstererek, şeriata bağlılığımızı göstererek Allah'ın haram kıldığı şeyleri kötü kabul ediyoruz. Helal kıldığı şeyleri güzel kabul ediyoruz. Zahire göre değil mi? Tabii. Yani zahiri manada bu şekilde şeriatın nitelemesine göre bunlar demek ki itibari ama hakikat de Allah nezdinde yaratılmış Allah'tan gayrı bir şey olmadığına göre Yaratılan her şeyi Allahu Teala yarattığına göre hakikati cihetiyle baktığımız zaman her şey olması gerektiği yerde Çünkü her şey ondandır diyoruz. Her şey ondandır diyoruz. Şey onun katındandır diyoruz. Onun katından. Her şey onun katındandır dediğimiz için Allah'tan gayrı bir şey yok ki burada bu alemde yaratılmış ne varsa onun katından yaratan Allah sadece Allahu Teala nitelememizde bizi şeriatla bize biz şeriattan sorumlu tuttuğu için emrinden şeriatın kötü dediğine kötü demek zorundayız bu, bu niteleme ise şeriat böyle emrettiği için ama işin hakikatinde onlar da her şey haktır Allah katındandır bunu bu şekilde bilelim örneğin Gül dediğimiz çiçek insanlara göre iyidir. Gülü güzel kabul ediyoruz değil mi? Mis kokuyor diyoruz. Fakat pislik böceğine göre kötüdür. <gülüyor> gübre böceği vardır. Gübre böceği. pisliğin içinde yaşar. Aziz Allah'a. Leş. Evet. pis içinde Leş. Bu, bu leşin içerisinde bir takım böcekler oluşur. Sinekler oluşur mesela. O leş, o sineklerin cennetidir. O gübrenin içerisindeki o gübre böceği, pislik böceği için o gübre cennettir. Ama bize göre pis bir şeydir, necistir. Ne yapıyorsun? Üzerine bir pislik değdiği zaman onunla namaz kılamıyorsun. Necaset oluyor yani. Biz pis kabul ediyoruz. Bizim yaratılışımıza göre, tırtlatımıza göre, koku algılamamıza göre de o pislik pis kokuyor. Ama o böceğe göre gayet güzel, hoş bir koku. O gübrenin kokusu. Şimdi demek ki Devam ediyoruz Çünkü onun kokusundan bu hayvancık helak olur Yani gül bahçesine bu gübre böceğini koyarsan helak olur Öldürürsün Rahatsız olur Çünkü onun yaratılışında Onun tabiatı Allahu Teala öyle yaratmış O gübrenin kokusundan hoşlanacak İstidatlar öyle Yaratılış öyle Fıtrat öyle Bundan dolayı insana göre pislik ne ise Bu hayvana göre de gül öyledir ve diğer şeyler de buna kıyaslanabilir. Şimdi halifenin hak aynası olmasında seçkinlere mahsus bir sır vardır. Şöyle ki onun hak aynası oluşunu gerektirici sebep sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin mümin kendi kardeşinin aynasıdır. Hadisi şerifidir. Burada kardeşlik sözlüksel benzetmeden ibarettir. Çünkü Araplar ah yani kardeş bize de geçmiş ya ah diyoruz mesela evet. kardeş kelimesini misil ve benzer ve nazir manasında kullanırlar ve mesela Bedrin kardeşi derler ki Bedrin naziri ve misli ve benzeri anlamına gelir Kur'an-ı Kerim'de de bunun örnekleri vardır nitekim Hak Teala Hazretleri Şura 11 leyseke mislihi buyurur ve bu söz ile kendisini hem tenzih ve hem de teşbih eder ve vasıflandırır. Çünkü kemislihideki kaf cümlede anlamı kuvvetlendirici olarak kabul edildiğinde onun benzeri bir şey yoktur. Demek olur ki bu avanın anlayışına göre sırf tenziktir. Çünkü bütün eşyadan onun benzerinin oluşu kaldırılmış oluyor ve hak onlardan münezzehtir deniliyor. Fakat kaf kuvvetlendirme olarak sayılmadığında leyseke kemislihi'nin manası leyse misli mislihi, yani onun benzeri bir benzer yoktur demek olur. Bu da seçkinlerin anlayışına göre teşbih ve vasıflandırmadır. Çünkü hak hakkında ilk önce benzer ispat olmuyor. Daha sonra o benzerden şeylerin benzerliği kaldırılıyor. Bu ise vücutta ikilik ve benzerlik isnadından başka bir şey değildir. Ve aynı şekilde bu ayet-i kerimenin devamı Şura 11. O işitendir, görendir. Sözü de hem teşbih ve vasıflandırmayı ve hem de tenzih ve tert kılmayı içinde bulundurmaktadır. Çünkü bu söz iştirince ilk anda avamın aklına gelen mana işiticilik ve görücülükte hakkın halka ortak olmasıdır. Çünkü biz de işitiyoruz görüyoruz. Çünkü halk da işitir ve görür. Demek ki işitmek ve görmek hasalarını taşıyıcı olarak bir hakkın ve bir de halkın vücudu vardır. Bu vasıflandırmadır ve görmek ve işitmekte hakkın halka benzemesi de benzetmedir. Fakat bu ayeti kerimede seçkinlerin anladığı tenzih ve fert kılma manası vardır. Çünkü hüve yani o zamirinin ilk önce söylenmesi ve haber yani o zamirin sıfatları olan semî işitici ve basir görücü kelimelerinin tarif harfi el ile söylenmesi tahsislik ifade eder. Bu şekilde mana semi ve basir olan ancak haktır. Başka semi ve basir yoktur demek olur ki bu da tenzih ve fert kılmaktır. İşte yukarıda izah edilen hakkın benzerliği bu külli ruhun şehadet aleminde mevcut olan en saf olanda veyahut mevcut olacak olan en saf olanda ve en cilali olanda gözükmesi ve zuhuru indinde gerçekleşir. Ve o en saf ve en cilali olan insanın kaminin şehadet alemine ait taayyününde hak nefsi sıfatlarıyla değil ile ve manevi sıfatlarıyla açığa çıkar. Çünkü imkan dahilinde olan varlıklar safileşme ilahi kanununa tabidir. Maden bitki ve bitki de hayvan ve hayvan da insan ve insan da insanın kamil mertebelerine yükselmedikçe hayat ve ilim ve sem ve basar ve irade ve kudret gibi ilahi manevi sıfatların kamil tecelli mahalli olamaz. Bundan dolayı hakkın benzerliği, halkiyet aynası olan bu ilk mevcudun Sabileşme kanununa tabi olarak Gayet saflaşmış ve Cilalanmış olan gelmiş ve gelecek İnsan-ı de gözükmesi ve açığa çıkması indinde gerçekleşir Yani bu hakikati İnsan-ı Kamil'in şehadet alemine ait Kesif taayyünü yüklenir Şimdi burada bu insan-ı Kamil cihetinden Bu merhale merhale saflaşmayı Dile getirdi. Biz nasıl kendimiz Açısından örnek verdiğimizde de ne diyoruz Hani Allah-u Teala ayette buyurduğu gibi Ahsen-i takvim Olarak yarattı esbeli safirine indirdi. Şimdi biz, bizim bu dünyada yaratılış gayemizi amacımızı sorgulayıp görevimiz neydi? Allah'ı bilmek tanımak, kulluğumuzu hakkıyla kamilen yerine getirmek. İşte bunun içinde bir örnekleme vermiştik. Demiştik ki adeta saatin 12 istikametinde Akrep ile yelkovan 12 üzerinde durduğu hal üzere biz yaratıldık. Yani en kamil, aslani takrim daha sonra ne dedik? Bu dünya hayatına gelişte ana babadan, ebeveynlerden aldığımız DNA, genetik faktörler, yetiştirilme tarzımız, unsurların etkisi vesaire dedik. Bir kirlenmişliğimiz oluştu. Kirlendik. Bu saflığımızdan, bu saf özelliğimizden kirlendik yetiştirilirken. Rüst olma yaşına gelinceye kadar ana baba bizi nasıl yetiştirdiyse, içinde bulunduğumuz toplum, kültür, öf adetler, şartlanmalar, edindiğimiz ilimler, Bunlarla birlikte rüşt olduğumuzda biz başladık sorgulamaya dedik. Değil mi? Kendimizi sorguluyoruz. Ben kimim? Neyim? Ne için yaratıldım? Bu aleme geliş, yaratılış amacım ne? Benim gayem ne? Yaratılış gayem ne? Ben ne yapmam lazım? Kulluğumu nasıl anlamam lazım? Nasıl yaşamam lazım? Kamilen nasıl yerine getirmem lazım? Bu sorgulamalara başladığımız zaman bir arayışa giriyoruz. Kendimizi tanımak için. İşte burada da... Başlangıç noktası dedik ki Resulullah Efendimiz'in nefsini bilen Rabbini bilir hadisi şerifinden yola koyulur yolcu. Allah'ı aramak, bulmak, bilmek, tanımak, insanlığını anlamak ve kamilen kulluğunu yerine getirmek gayesinde olan kişi başlangıç noktası dedik. Resulullah Efendimiz'in nefsini bilen Rabbini bilir hadisi şerifini düşünecek bir tefekkür edecek önce nefsimi tanımam lazım diyecek. Yola çıkacak dedik Ve bu yolculuğunda işte dedik ya Kirlenmişlik saatin 6 istikameti Akrep Yalıkova'nın ağrıtı diye düşünelim 12'de yaratıldık 6'ya düştük Kirlendik işte bu aldığımız saydığımız faktörlerden dolayı Sonra biz bu nefsimizi Nefsi emmareden ta ki nefsi safiyeye kadar saflaştırmadık Yani saatin 6 istikametinden tekrar 12 istikametine getirmekle mütellefiz Görevimiz bu Yaratılış gayemiz bu ve bu yolculuğa başladık. İşte bu nefsimizden artık arındırmaya başlıyoruz. Ne yapıyoruz? Nefis terbiyesi, tezkiyesiyle, ilim elde ederek, kulluğumuzu layık ile yerine getirerek, Allah'ı bilerek, tanıyarak bunları yerine getirmekte kendi adımıza, kendi içimizdeki bu cevheri tekrar açığa çıkarmış oluyoruz. Yani bu e, insanlık vasfımızı, gerçek manadaki insanlık, yani bu yaratılıştaki ahsani takvim olan vasfımızı açığa çıkarmak gayretiyle bir mücadele, mücahede etmiş oluyoruz. İnsanın görevi bu dünya hayatında bu dedik. Yaratılışımız bu. Bu dünya hayatına kurtuluşun gönderilişimizin sebebi bu. Bunu yapmak, yerine getirmek. Kamilen kulluğumuzu yerine getirip tekrar nasıl ki ondan geldik, yine ona döneceğiz. Hakikati itibariyle o dönüşümüzde bu bilinci ve şuuru kamilen yerine getirerek, taşıyarak dönmek. Amacımız, gayemiz bu. Neden dedik? Çünkü ölümle birlikte biz bu dünya hayatında ne ilim elde ettiysek, ne öğrendiysek, Allah'ı bilmek, tanımak, kendimizi bilmek, tanımak adına öldüğümüz anda ölümle birlikte bu ilimle ahirete göçmüş oluyoruz. Demek ki bizim bu dünya hayatında bir şansımız var. Bu Allah'ı bilmek, tanımak ve kulluğumuzu anlamak adına bu dünya hayatını çok idareli, bu kısacık hayatı bu kısa ömrü çok idareli bir şekilde çok tasarruflu bir şekilde yerli yerinde kullanmamız lazım ki yaratılış gayemizi sorgulayalım öğrenelim ve kulluğumuzu kamilen yerine getirebilelim. Çünkü bunun için yaratıldık. Yoksa başıboş dünya hayatında gezmek tozmak, yaşamak, eğlenmek, nefsimizin istek ve arzularına e, yelken açıp istediğimiz gibi sorumsuzca bir hayat yaşamak için gönderilmedik. Bu şekilde hayat yaşayanlar ölümü tatmakla birlikte eyvah diyecekler ama iş işten geçmiş olacak. Tabi bir daha telafisi yok, geri dönüş yok. O zaman biz Allah bunun idrakine bizi vardırsın, bilelim ki bu dünya hayatında Allah'ı ne şekilde tanıyabilirsek, öğrenebilirsek, kulluğumuzu kamilen ne şekilde açığa çıkarabilirsek, işte o bilinçle, o şuurla, o ilimle huzur-u ilahiye varmış olacağız. Ahirete öyle göçeceğiz. Ondan sonra ebedi bir hayat var. İşte bu dünya hayatında bu ilim seviyemizi ne kadar yükseltirsek o ebedi hayatta o Allah'ın bize yaptığı tecellide inşallah cennette tecellide alacağımız zevk o kadar yüksek olacak işte. İlimimiz nispetinde olacak. Eğer bu dünya hayatında fazla bir ilme sahip olmadan gidersek oradaki zevkimiz de o mahiyette düşük olacak. Bir Bilene göre, bir Allah dostuna göre, bir evliya kuma göre. Bu hakikati de Böylece dile getirmiş oldu. Devam edelim. Ve hakkın onda açığa çıkışı dahil olma ve birleşme yoluyla değildir. Evet hakkın onda açığa çıkışı dahil olmak, Duhul yok. Birleşme yoluyla değildir. Çünkü bir olan hakiki vücutta adetlenme yoktur Belki o latif olan hakiki vücut zat ile ve sıfatlarıyla varlıksal mertebelerde kesiflikle açığa çıkar. Ve latif bir şeyin kesif mertebesinde dahil olma ve birleşme yoktur. Çünkü dahil olma ve birleşme iki ayrı şeyin vücudunu gerektirir. Hakkın varlıksal mertebelerde bu açığa çıkış nefsi ve zati sıfatlarıyla değildir. Çünkü kuddüs oluş ve samet oluş gibi ilahi nefsi sıfatlar vücudu zorunlu olana mahsustur. İmkan dahilinde olanın vacibe ayak basabilmesi imkan mertebesinde bulundukça imkansızdır. Biz imkan nertevesindeyiz. Vaciba ayak basmamız mümkün değil. Kul kuldur, Rab Rab'tır. Bu hakikat asla ve kata değişmez. Evet. Ve Hak Teala Hazretleri o halifeye Cömertlik Hazretinden tecelli eder. Yani ona manevi sıfatlarıyla tecelli indinde asla cimrilik ve kesinti olmuş değildir. Bundan dolayı bu sıfatlardan hiçbirisi onda noksan kalmaz. Ve onda bir sıfat noksan kalsa en mükemmel bir görünme yeri olamaz idi. Oysa insan-ı bir tam ayna ve en mükemmel görünme yeridir. Alemde insan-ı kamil hakkın zuhur ettiği en mükemmel görünme yeridir. Nitekim bir kimse bir boy aynasına karşılık dursa onun tamamen sureti ve bütün halleri onda gözükür ve hiçbirisi noksan kalmaz. Çünkü ayna gammazdır. Mesnevi de şöyle geçer. Aşk bu sözün dışarıya çıkmasını ister. Aynanın gammaz olmaması nasıl olur? Bilir misin senin aynan niçin gammaz değildir? Çünkü onun yüzünden pas giderilmemiştir. Alayış pasından kurtulmuş olan ayna Hüda Güneşi nurunun ışığından dolu olur. Git yüzünden pası temizle. Ondan sonra o nuru idrak et. İşte aslında Adem zürriyetinden olmak itibarı ile her birimizde bu insan-ı kamillik bir kuvve olarak mevcut. Biz kendi aynamızı, bu paslı aynamızı ne kadar cilalayıp parlatabilirsek hakkın zuhuru o kadar kamil olur işte bizden. Bizim bu aynamızı cilalayıp parlatmamızda neyle olmuş oluyor? Şeriatta allah Teala'nın emirlerine layıkıyla uymak. Resulullah Efendimiz'i zahirde ve batında enfüsümüzde ve bakımızda onu taklit etmek takip etmek ile en kemalat bu şekilde açığa çıkabilir. Yani insanın kamil aynası en mükemmel ayna Resulullah Efendimiz'i en kamil şekilde taklit eden açığa çıkar. Her yönüyle. Zahiri ve batın yönüyle. Onun e, düşünce yapısı konulara bakışı, idraki bu cihetten ve sünneti dediğimiz ameli uygulamalar Onlarda da yani zahiri manada onları yerine getirmekle ancak işte bu ayna saflaşmış, cilalanmış olur ki hak orada güzel bir şekilde zuhur eder. Hak Teala Hazretlerinin bu kerim olan açığa çıkışı hakkında Kur'an-ı Mecidinde Tin Suresi 4 Biz insanı gayet güzel bir taayyyünde ve bir şekilde halk ettik buyurur. Çünkü onun taayyunu ve insani sureti hakkın isimlerine ait toplayıcılık ile açığa çıkmasına müsaittir. Sen bu ayeti kerimedeki işareti çok iyi düşünüp manasını derinlemesine araştır. Çünkü o ilahi marifeti özleridir. Ve ilahi hikmetin pınarlarıdır. Her ne zaman sana ilahi marifette bir zorluk olursa insanı tepkik et. Böyle bir zorlukla karşılaştığın zaman insanı tetkik et. O zorluğun hallolur. İsra 14. Kendi kitabını oku. Hesap görücü olarak o kitap nefsine bugün yeter. Bu ayet veriyor. Yani kendini tetkik et. Ne ararsan kendinde. Kendinden sana dön. Evet. Aynen. Şimdi e, her ne ararsan kendinde ara. Evet. diye buyuruyor ya. Bazı ehlullah yine aynı bu şekilde diyor ya ben hakkı bulmak için Allah'ı bilmek tanımak için bir yolculuğa çıktım. Bir ömür heba ettim. Aradım, aradım, aradım sonunda aradığını buldum. Bir de baktım ki aradığım bendeymiş. Hı. Uzakta değilmiş. Dışarıda ararken <gülüyor> içimde buldum. Dediği hakikat. hakikat evet. Yani batı tarafının kutuplarından biri olan Arif-i Billah Şeyh Ebu'l-Hakem bil Berrecan bu halifeye imamı Mübin tabir etti. Aynı zamanda bu halifenin diğer isimlerinden biri de nasıl ilk muallim demişti. Birisi de dedi ki imamı Mübin dedi. Ve o İmamu Mübin Hak Teala'nın Araf 145. Biz onun için levhalarda her bir şeyden yazdık. Sözünde her bir şey tabir edilen lev i mahfuz yani muhafazalı levhadır. Çünkü halifenin vücuduna her bir şeyin hakikatinin yansıdığı yukarıda izah edildi. Ve bu levh-i mahfuzda her bir şeyin nasihatı ve ayrıntısı vardır. Çünkü onda ilahi isimlerin gölgeleri olan sabit aynlar yansımıştır. Sabit aynların yansımasıdır levh-i mahfuz. Bu sabit aynlar bütün eşyanın hakikatleridir. Ve her bir sabit ayn görünme yeri olduğu ismin hazinesinde mevcut olan ayrıntısal hükümleri yüklenmiştir. Ve o hakikatler kendilerine bağlanan eşyayı kendi taraflarına davet edici olan nasihatları kapsamıştır ki bu nasihatlar her birinin kendi batınından ve hakikatinden şehadet aleminde açığa çıkan görünme yerine ilham yolu üzere ulaşır. Nitekim bu hakikate işareten Kur'an-ı Kerim'de Nahl 68 ve Rabbin arıya vahyetti. Buyurulmuştur. Ve bu varidat şehadet aleminde ilahi hazinenin emini olan insan-ı kamil eliyle varış yerlerine dağıtılır. Bakın şimdi burada ifade ettiği yer Allah'tan alemde zuhur edecek, dağıtılacak mevzuat her ne ise insan-ı kamil aracılığıyla dağıtılır. Yani insan-ı kamil bir trafo gibi düşünün. Dolayısıyla Muhittin Hazretleri der ki insan-ı kamil, işte zamanın kutbu insan-ı kamilden kastettiğimiz, zamanın kutbu dediğimizde Resulullah Efendimiz'in halifesi mahiyetinde olan, gerçek halifesi olan kişi olmuş oluyor yani. Gerçek manadaki insan-ı kamil Resulullah Efendimiz olarak alıyoruz. Ondan sonra onun e, vekili, onun halifesi, hükmündekilerin hepsi insan-ı kamildir. İşte bu zamanın kutbu, insan-ı kamile Allahu Teala, alemi alemde tasarruf etme yetkisini vermiştir. Alemdeki tüm dağılım neyin ne şekilde nasıl olacağına dair işlerin yürütümü ve cereyanı insanı kamil vesilesiyle olur. Yani dedik ya trafodu gibidir. Bütün dağıtım insanı kamilden olmuştu işte. Evet devam ediyoruz. Devam ediyor şeyh Emul Hakem Hazretlerinin o levhe hiçbir şey ismini vermemesinin delili budur. O levhe levhaya hiçbir şey ismini vermesinin delili budur. Ve onun bu levhi İmam-ı Mübin'e yüklenmesine gelince bu manayı Hak Teala'nın Yasin 12. Biz her bir şeyi İmam-ı Mübin'de saydık sözünden alınmıştır. Madem ki levh mahfuzda her bir şeyin nasihatı ve ayrıntısı vardır ve aynı şekilde her bir şey madem ki İmam-ı Mübin'de sayılmıştır ve halifenin vücudunda ise bütün eşyanın hakikatleri yansımıştır. Ve alemin tamamı en aşağısı ve en üstü insanda sayılmıştır. Bundan dolayı o insana İmam-ı Mübin denilmesi caiz olur. Ve işte biz bu tabiri Allah Teala'nın indinde olan İmam-ı Mübin sözünden Tembih olarak aldık ve bizim insan suretinde taayyün edip bu tecelliye mazhar olmaklık istidadında mahluk olduğumuz o imamın ı mübin tabirinden hazımızdır. Bilinsin ki insan iki kısımdır. Biri kamil, diğeri noksandır. İnsanı iki sınıfta, iki kategoride değerlendiriyor. Kamil ve noksan. İnsanı kamilde bütün ilahi isimlerin eserleri ve hükümleri fiilen açığa çıkar. Ve noksan insanda ise bazı isimlerin eserleri ve hükümleri fiilen zahir ve bazıları nefsani ve hayvani sıfatları altında örtülü ve batındır. Bunlar bir insan-ı kamilin terbiyesi altında gerçekleşen seyr sülük ve mücahede neticesinde nefsani ve hayvani sıfatlarının giderilmesiyle ortaya çıkar. Evet, şimdi insan-ı kamil bu manada bütün kendinde zuhur eden, bu esma terkipleri tamamen zahiren açığa çıkan kimsedir. Ama bir de noksan insan dediği sınıfı ele aldığımız zaman işte bunlar bir insanın kamilin terbiyesi altına girerse diyor. İşte burada ehlullah diyor ki mürşit buna mürşit terbiye eden öğretmen rehber anlamlarında kişi kendi kendine bu hakikatlerini idrak edip açığa çıkarması çok çok zor bir iştir. Yani bu yolda kendi başına yolculuk eden seyir-i çıkan milyonda bir belki istidadında olduğu için başarılı olabilir. Ama o milyonda biri başarılı iken diğer kısmı helak olabilir. Yol göstericinin göstermesiyle hareket etmezse. Burada insan-ı kamil bu manada kamil olmayan insanın bir rehberi, yol göstericisi konumundadır. Üfleyicisi konumundadır. Nasıl ki dedik ya bir köz köz varsa istidadı varsa, o kişinin insanı kemalilik istidadı varsa, o hakikatte bir açığa çıkmasına istidad taşıyorsa bir insan. Burada mürşit kişi, insanı kamil, mürşidi kamil dediğimiz kişinin görevi üflemek. Üfler. Üflediğin zaman kuvvetlice ne olur? O kök alev alır. İşte bu istidad varsa alev alma istidadı mürşidi kemilin üflemesiyle de bu normal insan istidadında olanını Keşfetmiş, bulmuş olur, açığa çıkarmış olur. Aslında kendinde olanı açığa çıkarmış oluyor. Yine dışarıdan bir dahil şey yok, duhul yok yani. Dışarıdan bir dahil olma yok. Bu manada eğer istidadı olmazsa bir insanın ona bir mürşid kâminin kaminin üfürmesini bırakın, peygamber üfürse fayda etmez. İstidatta yoksa. Ki nitekim Ebu Cehil'e defaatle Resulullah Efendimiz iman etmesi hususunda uyarmıştı ama iman cevherini Allah Teala kalbine koymadı Ebubeydi. Dolayısıyla onun o kadar ikazı hatta onun imana gelmesini bırakın küfünü arttırdı değil mi? Daha çok kinlendi. Küfünü arttırdı. İşte bu mahiyete işte Muhsinin Ara Hazretlerinin verdiği örnekteki gibi nurşid-i kamil üfürür. Üfleyene düşen üflemektir. Ama o köz alev alır. Ama o köz Tamamen o söner Artık orada istidat devreye giriyor İstidadında sönmek varsa söner Ebu de olduğu gibi İstidadında alev almak varsa Alev alır Sahiplerden kurtulmuşlardan olur Evet devam ediyoruz Bunlar bir insan-ı kamilin terbiyesi altında gerçekleşen Seyr-i sülük ve mücadele neticesinde Nefsani ve hayvani sıfatlarının giderilmesiyle Ortaya çıkar Bundan dolayı bu kitapta bahsedilen insan tabiri insanı ı kamile dönüktür yani insan diye kastettiğimiz insanı ka kamili kastetmekteyiz çünkü noksan insan her ne kadar surette insan ise de surette henüz hayvaniyet mertebesindedir işte Muhdin İbn Hazretleri bu bağlamda insanı ikiye ayırıyor bir insanı kamil insan diyor ona bir de hayvan insandır. diyor yani kemalata erişememiş nefsani istek arzu heva hevesinden henüz kurtulamamış nefsi emmare Nevvame pozisyonlarında bulunmuş olduğu takdirde de hayvan insan Diye niteliyor onları Yani hayvani e, mertebede henüz Şimdi sen bu manayı Kendi nefsinde tefekkür et Ve iyice incele Bu beyanımızda Seçkinlere mahsus bir sır vardır O da budur ki Hak Teala Hazretleri Kur'an-ı Kerim'de Enam 38 Biz kitapta hiçbir şeyden eksik Bırakmadık ve zayi etmedik Buyurur Min şeyinden ibret alınacak olan şey ancak insandır ki alemde her şeye üstün olur. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de İsra 70 Biz Ademoğlunu Kerem sahibi kıldık ve onu karada ve denizde taşıdık ve onu halk ettiğimiz şeylerin çoğu üzerine ile üstün kıldık buyurulur. Yani halk edilen şeylerin azı üzerine üstün kılmadık demek olur. Halk ettiğimiz çoğu şeylerin üzerine diyor. Ve halk edilen şeylerin azı ise bizim alemimizin haricindedir. Bundan dolayı bizim alemimize göre insan gerek alemimizde ve gerek alemimizin haricinde bulunan mahlukların pek çoğu üzerine üstün kılınmış olur. Ve bu her şeyin mevcut bulunması hususu kendisi için lügatsal, Furkani benzerlik sabit olmayan bir mevcut için ve bir mevcutta geçerli olmaz. Çünkü Allah bütün isimleri toplamış olan bir isimdir. Ve yukarıda izah edilen Allah Adem'in kendi sureti üzerine halk etti hadisi şerifi gereğince Allah Teala Hazretleri insanı kamilde zatı ile ve manevi sıfatları ile zahirdir. İnsanı kamilde zahirdir. Ve hakikatte bütün mertebeler Hakk'ın vücudundan ibaret olduğundan Kur'ani benzerlik sabit değildir. Bu makam tenzih makamıdır. Ve lakin mutlak zatın gayrılık elbisesi ile açığa çıktığı insan-ı kamil mertebesinde lugatsel furkani benzerlik sabittir. Ve bu makam da teşbih makamıdır. Çünkü insan-ı kamilde eşyanın bütün hakikatleri yansımıştır takım yukarıda çok kereler izah edildi. Ve insan-ı kamil için lügatsal fulkanı benzerlik sabit olunca alemde imamın vücudu geçerli ve sabit olur. Ve imamın vücudu geçerli ve sabit olunca da o insan-ı kamilden başkası için imamlık batıl olur. Çünkü her bir asırda imam birdir. Her bir asırda bu imam dediği kişi birdir. İkincisi olmaz. Fazla olmaz. Çünkü alemde tasarruf hakkın vekili olan insanı kanune terdiye edilmiştir. Ve iki tasarruf edicinin varlığı caiz değildir. Nitekim bu manayı Hak Teala Hazretleri Kur'an-ı Kerim'de Enbiya 22 Eğer yerde ve gökte ilahlar olsa ve her biri bir yön ile tasarruf etse yerin ve göğün intizamı bozulur idi. Buyurulur. Bundan dolayı iki tasarruf edicinin varlığının caiz olmadığı bu ayeti kerime ile sabittir. Ve apaçık bir şeydir ki, dünyevi işlerde dahi akıllı kimseler bir işe iki müdür atanmasını uygun görmezler. Hakikaten öyledir. Ya. Kaos çıkar. Kaos çıkar. Kaos çıkar. Aynı işi yapmak üzere iki müdür atanır mı? Olmaz. O iş neyse, satın alma satın alma bir tane müdür olur. Yani iki müdür olmaz. Şimdi biz imamlığın icaplarını gerektiren şey sebebiyle yani tasarruf kudreti sebebiyle bu imamı mübine baktığımız zaman biz o imamlığı üzerinde bulunduğu sırları ve sıfatları zorunluluk arz eder bir halde bulduk. Çünkü tasarruf kudreti ilahi nefsi sıfatların dışında olan ilim sen basar. İrade ve kahır ve lütuf gibi bütün ilahi manevi sıfatları taşımadıkça ve muhyi ve mümit ve dar ve nafi ve mani ve muti gibi isimlerin eserleri kendisinden fiilen açığa çıkmadıkça mümkün olmaz. Böyle olunca biz iyice bir düşünüp acaba bu tasarruf kudreti onun kendi nefsinden ve zatından mıdır yoksa onun gayrından mıdır dedik. Ve bu derin düşüncemiz neticesinde biz onu imamın elinde hak tarafından tevdi edilmiş emanet bulduk. Dedik ya bütün alemin üzerinde tasarruf etme yetkisini Allahu Teala bu insanı kamile, bu halifeye verir, ama işin hakikati cihetiyle kesele nedir? Hak tarafından tevdi edilmiş emanettir. Dilâkiketektir. Dilâkiketektir muhakkak. Bu manaya binaen... Nisa 58 Allah Teala Hazretleri emaneti ehline teslim etmeyi size emreder. Ayeti kerimesini okuduk ve anladık ki bize bu şekilde emir buyuran hak kendisinin emanetlerini de ehli olan Halife'ye tevdi etmiştir. Şimdi bu beyanlardan yukarıda bahsi geçen hak aynası aşikar olup parladı. Biz mümin kardeşinin aynasıdır sözüyle İmam-ı Bin sözünü alıp bir araya getirdik ve bir diğerine meze eyledik. Bu bir araya getirme ve mezeden bizim için hariçte yani alemde vahid yani bir çıktı ki o da insanı kamildir. Şimdi o insanı kamile bazıları ayna ve bazıları da imam dedi. Kitabi olarak yani Allah'ın kitabında geçen Yasin 12 ve biz her şeyi imamı ı mübinde saydık ayeti kerimesinden alınarak İman ve sünniye olarak yani mümin kardeşinin aynasıdır hadis-i şerifinden alınarak da ayna denilmiş oldu. Hakik eklinden bazıları o halifeye mufiz yani feyz verici tabir etti. Ve şeyhimiz ve reisimiz Ebu Medyen şeyhlerin şeyhi biliyorsunuz Ebu Medyen Muhyiddin İbn Arabi Hazretlerinin şeyhiydi. Bu halifeye mufiz yani feyz verici tabir buyurmuştur. Ebu Medyen Maribi Hazreti Şeyhi Ekber'in şeyhidir. Şerefi ismi Şuayb bin Hasan'dır kendileri tahkik ehlinin en büyüklerindendir. Cenabı Şeyh Ekber yazdığı birçok eserlerinde onların isimlerini birçok yerde zikretmiştir. Hicretin 590'ında vefat etmiştir. Hazreti Şeyh Ekber buyururlar ki bu mufiz yani fez verici tabirini yalnız Ebu Medyen Hazretleri gibi bir tahkik ehlinden işitmedim. Bu tabiri diğer tahkik ehlinden de işittim. Ve halifeyi bu mufiz ve yani fez verici manasına yükleyenler ne zaman ki cisimleri karanlık haneler mertebesinde ve karanlığı çok siyah bölgeler olarak gördüler o cisimleri ruhun nuru kapladığı zaman ışık verdi güneşin nuru kapladığı zaman yeryüzündeki bölgeler nasıl parıldar ve ışık verirse karanlık cisimde ruhun nuruyla öylece parıldadı ve gerçi ışığın kaynağı olan güneş bir olmakla beraber zaruri olarak biz biliriz ki Bağdat arazisi üzerine yayılan nur Mekke arazisi üzerine yayılan nurun gayrıdır çünkü her ne kadar kaynak bir ise de muhtelif mekanlara temas eden ışık hüzmeleri bir diğerinin aynı değildir. Bundan dolayı herhangi bir yerde olan nur o yerin dışında olan yerdeki nurun gayrıdır. Daha sonra biz bu nurların nasıl hasıl olduğunu anlamak için onların icat ettirici sebebine baktık ki Allahu Teala o nurları o sebeple değil o sebebin indinde halketti. Yani güneş yeryüzündeki yerlerde gözüken nurların sebebidir. Fakat bu nurların vücudu için mutlaka güneş lazım değildir. Hak teala, güneş olmaksızın da nur halk eder. Fakat ilahi adet eşyayı sebepler indinde ve sebepler perdesi arkasından halk etmektir. Nitekim ayrıntısı yukarıda geçti. Bu nurların varlık sebebine baktıktan sonra onların sebebini yuvarlak ve nurani bir cismin vücudundan ibaret bulduk ki ona güneş denir. Ve yeryüzünün bu cisme karşılık gelen her bir yerinde allah Teala bir nur halk eder ki ona güneş denilir. Yani işin aslında küre şeklinde ve nurani olan güneş denilen cisim bir maddeden ibaret olduğu halde yeryüzünün muhtelif yerlerinde bu cisim sebebiyle halk olunan muhtelif nurlara da güneş denilir. Örneğin şurada güneş var, burada yok ve orada var gibi tabirler daima kullanırız. Oysa güneşin zatı o yerlerde değildir. İşte bunun gibi kendisiyle madde bedenler arzıp parlamış olan her bir nura da ruh denilmesi caizdir. Uzak ve imkansız değildir. Her ne kadar külli ruh birden ibaret ise de çok olan bedenlere onun nuru yansımış olduğundan onun her bir bedendeki yansımasına da ruh denir. Ve muhtelif mekanlar güneşin nurunu muhtelif suretlerde kabul eder. Ve parlak cisimlerin nuru kabul etmesi donuk ve paslı eczamın kabulü gibi değildir. İşte böylece madde beden mekanlarının ruhun feiz verişini kabulü onların muhtelif oluşu dolayısıyla muhtelif olur. Örneğin ruhun feiz verişini hayvani bedenlerinin kabulü insani bedenlerinin ve insani bedenlerinin kabulü de meleki bedenlerinin kabulü gibi değildir. Bilinsin ki güneş sistemimizi aydınlatan güneş bir olduğu gibi bunları terkip eden madenlere ve bitkilere ve hayvanlara ve insana yansıyan ruh dahi birdir. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de güneş gibi ruh dahi tekil olarak edilmiştir. Ancak bu ruhun nurunun yansıması hepsinde aynı eşit şekilde hissedilmez. Madenlerde hiç hissedilmez. Çünkü onların taayyünleri bu yansımayı kemaliyle kabule müsait değildir. Bundan dolayı ruhun eserleri onlarda batındır. Bitkilerde büyüyüp gelişmeleri dolayısıyla bir dereceye kadar hissedilir. Hayvanlarda daha belirgin ve insanda en belirgindir. Ve aynı şekilde insanın cismi kesif ve melekler latif olduğu için ruhun fezlerini kabulde eşit değildirler. Meleklerde ruha ait eserler insandan daha fazla belirgindir. İnsanda mekan ve yön kaydı olduğu hal, halde meleklerde bunlar yoktur. Bu izahlara göre eğer biz güneşe mufiz yani feyz verici dersek doğru söylemiş oluruz. Ve ifaza yani fez vermenin hakiki manası taşırmak demek olup su hakkındadır. Ve bu tabir sudan başka olan şeyler hakkında bol bol etrafa dağıtmak manasına olarak mecazen kullanılmaktadır. Örneğin güneş ışığını bol bol etrafına yaydığı için ifaza ediyor denildiği gibi kendisine de mufiz yani fez verici denilir. Ve aynı şekilde külli ruh eserlerini madde bedenler arzına bol bol yaydığı için ifaze ve mufiz tabirleri onun hakkında da kullanılır. Ve külli ruhun her bir bedende gözüken eserine bir ruh denildiğinden kerem sahibi tahkik ehli indiğinde bu ruhların külli ruha nispeti şehirlerin idaresine memur olan valilerin memleketin tamamı üzerinde bütünsel olarak tasarrufa sahip olan imam yani öndere nispeti gibidir. O valiler kendilerine imamdan yansıyan tasarruf sayesinde eğer halk üzerinde adalet ve insaf çerçevesinde muamele ederlerse sevap kazanırlar. Ve eğer bu yansıyan tasarrufu kötü kullanıp eziyet ve zulüm ederlerse azaklanırlar ve mesul olurlar. Bu ifadeler herkesin anlayacağı bir tarzdadır. Evet burada sohbetimizi noktalandırıyoruz. İnşallah bir dahaki haftaya kaldığımız yerden devam ederiz. 101. 101. Evet. Amin. Evuzu billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Allahumme Rabbena atina fid dunya haseneten ve fil ahireti haseneten ve qina azabennar Allahumme afir li veli validayya ve lil mu'mineena vel mu'minati l'ahya'i minkum el al ammat Allahumma salli ala sayidina Muhammedin el fatihi lima uleqa vel hatimi lima sebega Nasrullahi hatta bil hakq wal hadi ila sirati kel mustaqim ve ala alihi -al haqa qadrihi wa miqdarihil azim. Subhanallazi arani subhanallazi mekani ya memu mekan. Subhanallazi arani. Es ve selamun aleyke ya Rasulullah. Es salatu ve selamun aleyke ya Habiballah. Es salatu ve selamun aleyke ya Seyyid al-evvelin vel akhirin. Salatullah aleyhim ve aleyna icmaen. Subhan Rabbi Rabb al-izze ama yasfun ve salam al al-Mursalin ve alemin El